Peygamber sallallahu aleyhi ve sefam hazretlerinin sünnetine uymak için hadis şeriflerini bilmek lazım. Biz burada Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini, Üstadımızın Üstad'ı, Tüm Müthane'nin siyasetinin hazretlerinin teyri teylemiş olduğu Ramuz-ül-Ehadis isimli hadis mecmuasından naklen size imteme takdim edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce, Evvelen Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretleri için, sonra O'nun cümle ağır, ashab, esbar ve ahbabının ruhları için, Sayr-i Enbiya ve, ve cümle-i Allah'ın ruhları ile birlikte, Haas, Ebu Bekir i Sıddık ve Ali-i Mürtazadan Mürtasens ile bize kadar güzel an eylemiş olan Sadat ve Meşayet-i Rukaliyyemizin ve Külafatının, Müridinin, Müridinin, Müridinin ruhları için, Uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete intikal eden olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için biz yaşayan Müslümanların da Cenab-ı Merdan'ın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için buyurun. Ve bu eseri yazan Gülşan'ın ve hocamızın ve onun kademelerinin, hocalarının ruhları için, hocamızın Ahmet sahibi ruhlarının ruhu için ve bu okuduğumuz ilimlerin, hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün ravilerin ve alimlerin ruhları için de olmak üzere buyurun. Bir Fatiha, üç ihlası şerif okuyalım, ruhlarına hediye eyleyelim, ondan sonra hadis-i şeriflerin geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bu katilde metnini okumuş olduğumuz ilk hadis-i ve bu rivayet edilmiş olan sahih bir hadis-i bu halde üç bin set bir Peygamber aleyhissalâhu ve sellâm haziretleri, bu hadis-i şeriflerinde cidrik irşâden duyuruyorlar ki, اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْ ameli, اَمَلِمْ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ İnsan öldüğü zaman ameli kesilir, kopar. Billemin selat edin. Üç kişi müteşla. Üçü müteşla, öteki insanların amellerini keselim. <gülüyor> bir ikisi sadakasın cahiretir. Hayır dediğin bir faydası devam eden Bir sadaka. İkincisi, El-Hilm'in yüntefa'u dediği, kendisinden istifade olunan bir bilim. Elvele gün Salih'in yedi ruhu de ruhu, ölene dua eden Salih'in evlen. Bu üç kişi, bu üç şey dolayısıyla insanın anadekleri kapandı. Bu beraber kardeşlerim, ...çok açık hakikatler vardır ki biz onlara dikkat etmeliyiz. Bu hayatın böyle sabahı, akşamı, günlük hadiseleri... ...o hadiselerin heyecanı içinde dikkat etmediğimiz bazı açık hakikatler vardır. O hakikatlerden en önemlisi hiçbir zaman... hatırımızdan çıkartmamamız gereken hakikat... ...bu hayatın çok büyük bir nimet olduğu. Çünkü yaşıyoruz ya... Bu hayatımız, bu yaşamımız çok büyük bir minat ve çok büyük bir sermaye, çok büyük bir fırsat ve çok kıymetli bir cevherdir. Biz bunu bir müddetler gibi düşünmeliyiz. Bu fırsat elden kaçtığı zaman çok iz dönecek insanlar. Çok saç başı Eski dönemlerde çok da meşavitten bir zah-ı Yoldaki zaten bir buz diye laşlamışlar, sıcak renet eder. Gecenin buz satıyorlar, şöyle bağırıyorlar: "Yer hamu meni tıbulet sümaligi yarmistiğim o en düşmanlar semainesi eriyip giden şu adama acil acil de buzu alıp böyle bağırarak şey yapmış. Yani şaka yolu semainesi eriyen şu adama acil en düşmanlar diye bulup öyle bağır bağır satıyor. O şehit efendi bunu bir yüze göre bir bitirmiş, bir teriyat edmiş, bir yolumuz varlık Hemen bu olmuşlar, büyüken bir süt Biraz sonra kendine gelmiş, efendim size ne oldu? Güneşin çarptı? Niye böyle zahatle, asretle gidip görüken bir teriyat edip yere yığıldınız? Demiş ki duymadınız mı? Duymadınız mı dediniz? Duydum. Takife şey yapıyor, semayeti duran bir insana acıyız, siz da Bekler edeyim, inan etmeyeyim diye, böyle bağırıyoruz. Temiz gibi de heydafında, sermayesi elen tabiyle buzcu mu? bizim ömür sermayemizde öyle eriyor ki. Güneşin altında sıvı, gülte buz gibi, bizim ömür sermayemiz eritiliyor. Saatler, gülter, geceler, aylar, yıllar bu sermaye eritip gidiyor. Çok büyük bir fırsat. İnsan ahireti bu dünyadan kazanıyor, onun için et dünyada burası, ahiret, demişler. Dünya ahiretin kalmasıdır. Bu insan ne eterse mahsulünü ahirete görülür. Onun için bu sermayeye çok ilet vermiyoruz. Bakın, başka dünya edebiyatı, literatöründe de onlarda da bu böyle Mesela, bir şey diyebiliriz. Mesela Armanlığa'da bir atasörü var, saygı geldi. Bakit, zaman, bir sermayedir, para gibidir, firmetlidir diye söylüyorlar. Ama biz de bunu biliriz. Hatta söyleyelim. Biz kendimiz de başkasına söyleriz. Fakat günlerimizi, saatlerimizi iyi değerlendirmeyin. Boş geçelim. Ama şu ölümün her dakikasının, her gününün, gecesinin, dağısının bir firmetini artır. Ve giden vakit ilaha gelmez. Onun için şu vakitlerin firmetini bileceğiz. Bunun için bir zirniyeti daha kafamıza ineceğiz aşikârla yerleşsin diye bir söyleyeyim, söyleyelim olarak. Mağazi geçti. Şimdi biz 40 yıl yaşadık, 60 yıl. O mağazinde yapacağımız bir şey yok. O günler geçti gitti. Ancak plan işlemişsek tasye ederiz, çok günah işledim, suçum yok beni at böyle diyelim. O günahları at için şimdi çok hayra koşarız. Mağazi geçti, şey yok elimizde. Gelecek istiktağın, Gelecek zaman o da belli değil. Öyle olacağını bilmediğimiz için ne zaman hazrede geçeceğinizi yani, bilemiyorum. Belki yarın, belki bu gece, belki bir dakika sonra. Belki üç senedir, sene sonra. kısa bir müddet buradan ayrıldım. Ben böyle geldim. Gençlerden, yaşlılarla, birçok yakınlar ezer almış. Allah'ın tabiri, minnariyle, minnariyle bir akir. Burada benden yaşlı bir sene vardı bazı günceler, Allah Efendim İslam'ı da o canağımız vardı, eniştemiz vardı. Allah Allah'a emanet edeyim. Ecehan'a gelen asla kalır, ikvanımız, kardeşlerimiz, şey Yani misal vermemek size belli olmuyor. İstikkal de belli değil. Fedef ta'a Bizim elimizde, senin elimizde şu an var. İçinde bulunduğumuz an. Bizimize bu kendileri yerleştirirken, şu içinde bulunduğun anı Allah-u Teala hazretlerimizin kızarına uygu geçirir diye çok kâbül şey iş ederiz, en kâbül işi yapmış oluyoruz. Kasavvusun da aşkı bu, Efendimiz'in de ölçü bu, zekâmın da emeli bu ve icabı, gereği bu. Peki bir insan aklını başına değişirir, ölümden önce aferin takılacak. Tahacaların... Aferin insan, aslak insan da Allah takıldığında beni affedecektir diye düşünür. Aferin bu insanlar kestirebilir. Şimdi insan ödülü oluyor, görsünüz, insanın bu dünyada yapsık olduğu herkes tespit ediliyor, kardeşim. Bu tespit Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde var. Nasıl yazılıyormuş, hangi kalemde yazılıyormuş, nasıl teftere yazılıyormuş bilmeyiz ama video tespitleri gördük, kaset bantları gördük, sinema şeritlerini gördük, demek ki insanlar bile etkilen olmuş şeyleri veya olması olan hadiseleri fotoğrafla, sinemayla, bandla, video ile tepkide ediliyorlar. Şu aciz, aciz, yaratık olan, hastalığa taksa hastalığa mesare bulamayan, ölümler mesare bulamayan şu aciz insanoğlu bile tepkide edebiliyorsa şu kâhidatın sahibi allah Allahu Teala Hazretleri'ye vaziyiz mi var? ''Linna kinnâ nesartesu mâkırsı ta'melûn'' Ne işlemiş de senin ''Linna meşâfibîn ya'lemûne mâ teb'anûn'' Allah'ın verdiği şeylerin bir tarafına kaydedilecek, hiçbir şey zayıf zayıf olmayacak. Maalesef tabii ya yuvarlak Hepsi hepsi bu amellerimizin kaybedilip bilinir. İnsan öldü zaman bu iş Tamam öyle. Oldu. Mesela gitti, intildeki sana geldi, kazandıysa kazandı, kaybettiysa kaybetti. Kesilecekler. Üç kişi, üç cilt amel devam edecek. Yani kişiden diyoruz, mesela benim de güne göre, efendim, üç cins amel devam etsin. Ne devam etsin? Sadakatın cavi etsin. Sen bir hayır işlemişsin, o yaptığın hayır senden soruya kalmış ve istifade devam ediyor ondan. Çekme yaptırmışsın, ağaç ekmişsin, bina yapmışsın, yol yaptırmışsın, Köprü yaptırmışsın, amel yaptırmışsın, yol yapmışsın, hastane yapmışsın, onun içinde insanlar oturuyorlar, kalkıyorlar, ağaç üzerinden basını giyiyorlar, göndesinde oturuyorlar, yakınlarından istifade ediyorlar, oğlundan istifade ediyorlar, senin sebebinden. Senin sayesinde istifade edildiği müddetçe, senin desteminden öldüğüm halde devam ettik. Onun için arkadaşlar, sadatayı cariye yapalım. Bak şuraya gelirken gördüm, hacuma gitti. İki tarafı kaldırılmamışlar ve evet, bahçe halinde oldu, ileride inşallah. Yani içimden geldiğinden kardeşimiz bir ağaç gitse buraya, bir güzel ağaç gitse, işler meydan. Yani kov yapalım Yani yenileşecek, kov yapalım. Büyasa, şu diye ağzım diye dikkat edin. Ben de bir kovasını alıp gelsek, da kullan, aşırı da. olur, köyü olur, başka yerler olur. Böyle sabatayı canlıya yapalım. Yani birden sonra devam edecek, hayır. Çünkü o bizim dekkenimizde getirecek böyle. İkincisi her el ilmun yünün tekağı dediği, kendisinden kaydalanılan, iler bıraktar. bu ilmi de ona böyle sabah Mesela, ben şimdi kitap açmışım, okuyorum. Bu kitabı Gümüşlendir Ahmet Yâsıl Efendi'nin yazmış. Bir ilk o bize vefat etmiş o oh, hocamız. Allah'ın bekânelerine değdiği, biz şefağatını e Ben onun kitabını okuyorum, siz dinliyorsunuz. Şimdi onun detlerine boyaya sevap verin. Sonra Peygamber Efendimiz'den nakleden ulemağa var. O o avilerin terciminin detlerine boyaya sevap Siz de bunu başka kadar sevdiğiniz zaman, siz de mesela, bir ki, bir adamın benimle şöyle bir diye dedi: "Eğer benimle anlamamız var, bilim adamımız var, O da ondan istemeye ettiği niyeti de cevap ediyor? İlim böyle verir. yani böyle yapacağız. ilmi edeceğiz de ilmi ile haber edeceğiz. Kaydeden o o ilmi sahibimize Allah önce cevabı Bunun çaresi nedir? yani bu fırsatı bu devamını gördüğümde bilim öğrenmek için. Kitap yazmak, ben kitap yazmam. Bu sefer ama yine de sadece. Yani her para şu elbap elbap bir şeyi biliyorsun. Para bir şey olur. o sabahları herkes dua edecekler, kitap para diyecek diye. Yani parası ne halka dağıtalım, da alalım, parası bizden Bu yolla olur, ben öyle nasıl oluyoruz? Kitap yazmak süreci olur. Ben kendim okuyamadım kaporta giyin, bakalım, evet, elinden esnafın fidjerm, sen de bakayım adamın mesela, bu da senin diyetin için alırsın. Ya bu şeyi arkamızdan birisini alırsan, ya bu şeyi çıkıyorsunuzu, evet, dedim, sen harapın çeşine korkma, ben emrimi buna dayadırdım, ne bakalım sen alim oluyor, sen öğreniyorsunuz, o da iyi öğreniyor, o ya olur, kervanını elde bakmaz, Ve bir param dedi ben de bak, onlar da göster, çok şunu çekmezler. Aldığı tıpkara maaş ver, kirayını vereyim, dövemeyelim demez, babası zengindir, altında arabası vardır, hayvan sanatı yapar da başkasına da faydalı olur. Bir tanesi hocamız bütün bu kitapları, 5 bu eseri, bütün bu kitapların, bütün kitapların bedava başlamış da Bakın, vakıf. Her yerde kütüphaneler tutmuş, her gece dağdır. Böyle yapmak zor olabilir. Yani bir hayırlı yetiştirirsiniz, o alim olup büyür, yetişir, siz alime geçersiniz ve berekelersiniz. Ama o alim, o ilmi etrafa yayıtıkça, kaleme yetiştirdikçe, öğrendikçe süresi vaktiyiz. Onun için ilmi böyle tutalım, kalkıp kitap yazalım, yayındıralım, öğrenelim, öğretelim, yayalım. Ve insan tamam, yayasın, duyurduk da hiç edilmiyoruz ihtimalle. Yani şu İngiliz denilen adamlar var Tahsizim, mühendis, bilmem, efendim, doktor, hakim vesaire, meraklı var, Allah razı olsun, okuyanları var, ek bilmiyor. İnsanlar ekseriyeti yanlış yollarda, kaç yolu duruyorlar, o yolu hak yolsatarak en sevdiği etmemiz lazım. Dünyanın her yerinde sevdiği etmemiz lazım. Feyymanlar Efendimiz'in ashar-ı her bir tarafından İslam'ı öğretmişler. Ebu Ebu Ebu Gayaçay İstanbul'da işimiz. Bizim Anadolu'nun her şeyinde bir sahabe vardır. Alakonca'na gittik. Bir Hazretleri'ye getirdiler, sahabeler bir İstanbul'a gittik, 27-30 tane sahabenin ismi biliniyor, daha bilinmeyen var. vardır. Almada gittik. Efendim, orada benim bahsettiler, kabirimiz yerindedik. Her taraf sahabe yatağı. bir onların <gülüyor> nefesini taa içerisinden niye gelmişler kuralarınız? Aylar, üç ayı süren mesafe yattı. E, Allah İslam'ı yanına İslam öyle yayınır. Her zaman söylediğim bir şey var, skemat değişmiştir bazı görmeyen kardeşlerim vardır. Ülke Türk'lü nadim, bütün Mısır'ı, Libya'yı, Tunus'u, Cezaevi'nin hası geçmiş. Her tarafa İslam'ı tepki etmiş, İslam'ın ahkamı oranına yerleşmiş gelmiş karşısına atlar çıkmış, atlas atlar çıkmış. Afrika'yla Amerika arasında uçsuz gücelsiz bir deniz. Bizim farib kadar, buradan anlayamayacağımız kadar büyük bir derya. Deryasını sürmüş deryanın içine, deryanın yürüyemildiğin yere kadar yürümüş sığın içinde, seferrağı denilemeyecek, derine gidemeyecek, orada ellerin açmış deniz ki yarabbim. Senin dinini yaymak için buraya kadar zahire ettim Ölmez ki uçsuz bucaksız derya çıkmasayız daha da öte iletişimleri aktör oluyordu. Benim bu bir kuturmamak lazım. Ne haldeyeceği insanlar var. Tarık İbciziyat, Cebeli Tarık diye adını, adını bile onlar Onun adına isimlendirmişler. İzah eten adıcı da Cebeli Tarık'tan geçince İspanya'ya askerleri geçirmiş oluyordunlar. Hepimizin bildiği hadise. Tutuşturmuş neyden hepsini yapmış. Ne yapıyordu demişler? Demiş ki ey askerler. Akkalın ferya, dediler yandı işlemi Öyle bir düşman. Nasıl çarpışırsanız öyle çarpışır. Koca İspanyayı seyredmişler. Bir açam anlattılar, Suudi İspanya Büyük Elçisi bir konferans vermiş Niyat'ta. Öyle birçenler bir konferans vermiş ki, dinleyenler biraz hayran çaldın diyor. Hayır, ne konferans. Müslümanların oraya gelmez orada yaptıkları hizmetleri, Bırak tuttuğu medeniyet eserlerini, çok evet. güzel anlattı. Işte Tabi Suğutlu'dan da bir şey var, bir şey var. Onun için Gelsin tek söylüyoruz. Evet. mi? Bilmiyoruz adam. Yani ne sebeple. Ama hakikati de öyle ha, Fransa'ya kadar işte, Orada asıllarca devlet kurmuşlar, yaşamışlar Müslümanlar. Ezanlar okumuşlar diye anlattı. İcaz o da Afrika neresi, Avrupa neresi, neresi, neresi, İspanya neresi? Biz bu modern vahsalarla iki yüklüsüne çıkıp da Allah rızası için Allah'ın dinini yerine gittik mi? <gülüyor> Bıçaklarımız var, otobüpler var, kiremler var. Çeşit çeşit çeşitli çeşitler görersin. Ben otobüse üçüncü beş gün nereye Hiç Allah'ın rızası için Allah'ın dinini tehdit edelim diyelim de ki, adamlar çeşinde, sallama sallama tokoca mesafeleri açıp Allah'ın dinini yermişler. Allah dinlesine razı olsun. Çine kadar gitmişler, kadar gitmişler, sona kadar gitmişler, Afrika'nın da aşağılığında nereye kadar gidildiğini Allah'tan gayrı kimse bilmiyor şimdi. Ne kadar aşağılara kadar yaptılar. Onlar da pozisyonlarını yaptı, bu vazifte durmazdı arkadaşlar. Bu vazifte şimdi bizim omurumuzda. Siz kendiniz öylelerle sahi, mesuliyetsiz insanlar sahibiniz. Hepimiz mesul. Nasıl o sahabeyiz Kral, kendisinin mesuliyeti hissedip çalışmışsa, siz de mesulsün, ben de mesul. Ebu bu evcuz elzabiyesi Medine'de oturuyor Medine-i Mina'da okurken Kur'an-ı Kerim'ini ayetini cihat ayeti gel Allah'ın dinini yaymak için çalışmaya emreler ayeti bize para getirir, hata getirir, para getirir, para getirir getirir diye sen iptiyatların bilir 30 30 biz senin yerine gideriz, yaparız ki bunu bu dedi mi iptiyatları mu cihat Yolduk'ta Peygamber Hazret'in halası var, yemeye binmiş. Deniz yoluyla cihazın e, etkisi iki müstifarda. Yemeye binmiş, kubusu fethetmeye genişler, şokuş da olur ondan bizim. Küldesi de orada, hala azı. E, Ebu Eyy, Bölenzah Hazret'te gelmiş da. Orada hastalanmış, dikdiyen o kadar yol çekilir mi, kolay mı? Bir sıhhat bir yüken yoldukta hani kalmıyor. O mübarek hastalanmış, demiş ki ben işte ettikten sonra arkadaşlar bana bir iyilik yapın, düştü bir hücum edin, bir hücum edin. Surlara ne kadar yaklaşabilirsiniz, o kadar yaklaşın o kadar yakına o kadar yüksecektir. Bana bir ana projesi anlattı biliyor musunuz? Ben o Surlar Arabistan'dan gelmiş. Burası Ebu Ensari Enes, Hazretleri'nin işte, kabinenin olduğu cami getiremeyen, biliyor musunuz? Benim, bu dediği hayattayken de rica vefatından sonra Nasıl benim vefatımdan görebiliyor? Şey böyle vasiyet etmişlerim. İktat Ben öldükten sonra benim komutumu alın, saldırın düşmana, varabildiği kadar varın, tut yakınına. orada görün. Öyle yapmışlar ve bakımdan sonra bir gün, düşman mesafesine şey yaparlar, öyle dedikler kalmışlar, oraya geçmeylemişlerim. İktat ver. Hani kapattıklar, öldükler görüldü. İktatlara çekilmişler yani. Düşmana en yakın mesafede. Şimdi hafif şuuruna bak. Bu şirketin arasında kim durabilir? Ben ünlüyetle İslam'ı yaymak istersen diğer diğer ya. Artık bir grup arkadaş var, kardeş var, gene bu şeydendiriz. E bir tarif yani. Kimse araya gelmiyor, kimisi yapamaya gidiyor. Kimisi Afrika'ya gidiyor. Elden önce Afrika'ya sen gittin mi? Gitmedi. Kim Müslümanları, Müslümanları öğretiyor onlara? Şurada bu bir kısaydı, o parçalık sadece. Oralara bir kısaydı, ticaret diye, şunu diye, bunu diye güzel huzurluğu İslam'ı tepk ettiler. Oralara bir suları. Aa, ne kadar Allah Allah! Enderüzya'da bir kısım varmış, bu arada devlet kurulmuş şimdi, tamamen Müslümanlardan bir birleşecekler diye. Hazırlar, hazırlar da okuyoruz, haberimiz yok. Ya çalışmışlar. Çalışanlar var, Allah'ın çalışan kurular var. Allah'ın Sa'la Hazretleri'nin yolunda İnsanları çağırmaktan daha güzel bir meslek götürebilirsin. Mesleklerin, faaliyetlerin, işlerin en güveri Allah'ın dinini öğretmek, insanlara hak böyle çağırmak, çağırmak. Onun için ev, ilmun, il, ünfete alın diye. Böyle yaparsanız, siz öyle derkenize merkezler cevabı yerler dururlar. Buradan paydalanır. Ne gibi bir boyunca Allah'ın dinine, bizler, cimrasi olarak yüzler. Kalınca kalınca neyi düşün yap, yapalım. Birçok kişi, ev böyle dön, sahip olun, yetiştirin de o. Ve orta adam arkasında kendisine dua edecek, sahip bir evlat bırakmıştır. O evlat namaz kılacak, dua edipce, Kur'an okuyucu, Hayriye Hanım yapacak. Onu yetiştiren adamın babanın rolü şablonu. O anne, o babaya, Allah ﷻ aleyhisselam böyle bir evlat yetiştirken diye sevap sade. Onun desteklerine de yer tutuyor allah Teala Hazretleri sadece onların elçiliğini boş bırakmaz. Ücretsiz kalmaz Allah-u Teala Hazretleri. Senti <gülüyor> <Bir gülüyor> yolunda bir kimse çalışsın da, sonra evi boş kalsın, mahsus kalsın olur mu? Gömertler gömert, diz kefendi, kayıp hazinelerin malum, dünyanın ahiretine sahip Allah-u Teala Hazretleri. Bu bundan hiçbir şey boş bırakır mı? Üstler <gülüyor> aramızı ahirette anlatırdı, adamın birisi fakir, sabah çıkarmış, dışarı almış kendisine, o kapı bu kapı o zaman insanlar yok. Şimdi de bazen aynı insan bulamıyor. İş bulamazmış. Haklı çalınmış. İnanit Camii'ye ibadet eder. Bir böyle bir araştırıyor. Yok iş. Akşamada her mı? Korkusundan yok. Çalıştım bugün derdiş. Yani iş boş geldim, aynen geldim demiyorum. Çalıştım. E hadi bana, nerede ekmek? Bu gün ücretimi vermedik. Patron bu gün ücretimi bir günlerle birkaç yere boş iş yok. Yine adres altyazı ile ilgilenmiş. kuran, namaz, tesbih. Ondan sonra akşam yine portakonsu eve bilirmiş. Alın. E hani ekmek? Çalıştıklar ağrıyor. Tebcene boş. Hiç e, bulamadık. Çalıştım çalıştım ama ya, bu Ücretim, ben bunu da vermedi. Ücretimi ben derken. de yine iş yok. Yine gittik canide ibadet akşam korta korta eve gelmiş, kapıyı açmış, hanım gelenki bile nasıl Bir gün açıktan sonra bilen diyen, ondan sonra bakmış, şey ses olayıp evin içi de eken Korku gelen külübülü demiş, ne oldu? Senin çalıştığın adam bir Senin patron, bir tabak altı gönderdi demişler, gayet bir altı tek evlisiye kadardır. Ambar cömert patronun varmıştır, bilmiyormuş Allah rahmet bırakmaz. Biz ona kulağı yoklar, iki ereriz. Evlatlarımızı iyi yetiştirebiliriz. Evlerimizin sâneti ol, yed Evlat iyi oldu mu, ana babanın ruhu şarjı İnsanların yaptığı anayda, pazartesi, erşemde, günleri, Gerçi aslında az olmuyor. Hadi şimdi yani böyle görülüyor. Ben seninle namaz kıldım, ben oruç Ne tesbih çektiysen, ne hayır işler işlediyse iyi ve Onlar pazar geçip, sen şimdi Allah Azze ve Celle, gerçi Allah baktılar yapıyor? az oldum. Neden her şeyi bilen Allah Azze ve Celle pazar az oldum. Allah o aler, pazar geçip kadar az olursun, kutlu yaptıysa Tevbe etmesi için bir ara. Perşembe yıldırlar, pazartesiye kadar de tevbe etsin. Cuma günü de etkilere, demelere, anlalara, babalara arz olur. Hatta peygamber de bilmiyor ki, pazartesi, perşembe de insanın ameli dergahı, izlete az olur. O için o günlerden oruç tutmayın. Amelim az olurken, oruçlu olmayı severim diyor. Pazartesi, perşembe oruç tutmanın sebebini böyle anlıyor. Cuma günü de ama baba bana ağrıyormuş. bak senin evlat, senin korun, şunu yaptı, bunu yaptı diyelim. O korunların evlatları neyse, yaptığında iyi şeylerden dolayı sevinçleri ve daha böyle pırıl pırıl, ışıklarına karmış, nurlanırlarmış, sevgilermiş. Yastıkları dolayı da boyunları bitirilir, Onun için Peygamber Efendimiz'in muhafızı'nın cüvesinin sonunda buyuruyor ki, ''Ses tefullahe velâ tefücü mevkâdî'' Allah'tan korkun, ölülerinizi ezalatın. Çünkü bilah işte de, şey de bak, geçmişlerinin de kevitesini sürdürüyor muzalara. Sevgili bilah çok bizim evlat gene şaşırdı, kere berdat etti ortalığı orada onun onu kevitesini sürdürüyor. Anam babam ona iyi evlatlık yapamadık diye bitiriyorsan, salim insan o, iyi dili insan o, dua et onu. Onun ona hayırlısı verirse, Birisi derdi, Peygamber Efendimiz'e diyor, Ya Resulallah, benim ana öldü, şey de vasiyet etmedi, ben onun namına bir hayır yapsam, ona sevabı gider, gider dedi. Gitti o da annesinin namına bir yerde çeşme yaptı, İşte de bu filan canın, Saad'ın annesinin çeşmesidir, diyelerdi, sevabı annesine gitti Peygamber Efendimiz'in bir yerine Onun için, analarınıza, babalarınıza, ağzınıza para bu gönderilmez, kıda gönderilmez, işte böyle hayır evlat olursunuz, hayır istersiniz, gider. Bir daha özetleyelim, insanın dekleri kapamıyor öylece. üç şey devam ediyor, bir yakın bir duran hayırlar. Ondan istifade edildiği müddetçe insana sebaplar yaptırmaya devam ediyor. İki, faydalanılan ilim, bilgi. O ilim faydalanıldığı müddetçe ölen kimseye sebaplar ediliyor veyahut bütün bütün salim bir, bir, bir o tarihte evlat, talim işler yaptıkça, hayırlar, anası, babası, taze veriyor. Annenizi, babamızı, delerimizi sererseniz bir insan olur, bundan onları istifade ettik, kendimiz de ettik. Diğer hadis-i geçiyoruz. Ebu Huvera radiyallahu aleyhi rivayet edilmiş. İllâ fâsez-i mezzitû tequllûn-melâ-ü tequllûn-mela-u tequllûn Ma aktarır. öldüğü zaman tabii cenazesini Allah'ın melekleri var. Bizim de içimizde 56 melek bacıları, amelleri, yazan melekler var, bize tutseder melekler var. O melekler giderler, bildiğiniz ne ne çaktırdı. Gideri etik gönderdi. Bu ölen, bu cenaze hayattayken iken neler yapsa da gönderdi, neşim. Evvelten, ahirete de gönderdi diye sorarlar onlar, onu araştırmaya çalışırlar, dua etmek için, ona hayır dua etmek için ve insanlar da derler ki geriye ne bıraktırlar. Melekler ileriye ne gönderdi derler, insanlar da geriye ne bıraktırlar, mirastan ne var, adına ne kadar düşer, <gülüyor> evi mi gelir, mı gelir, para mı gelir, sesler evi gelir diye soralım, <gülüyor> insanlar onu düşünür, melekler öteki ötekisini düşünür. Kardeşlerim, bir insan tanışıyor, çapalıyor, Fatih'den Allah'ım oluyor, zengin olabiliyor. Veyahut o zengin geliyor, kendisi çalışıyor. Çeşitli şeyler oluyor. İnsan bu parayı neden kazanıyor? Bir, kim bu kadar doğru bilgiye kazanıyor. Eğlenmek evet, doğru değil, bilencilik doğru değil. Bekata'yla kadının de, bilenine dönüştük, ip al. İlk bağdan, oturt, sonuna geçir, bu kendisi Bilmek yok. Kimsenin sırtından geçilmek iyi bir şey değil. Vedavadan yaşanan hoş değil. Hz. Ömer zamanında bir kısım insan yol genelde o duruyorlar. O numarık celalde, teşheden, özlük siz burada ne oturuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Gönsel. biz mütemekki bir insanlarsa Allah'a sevinç edeceğiz. Allah bizim gözlerimizi görürüz. bu değil, mütövektir bir şey yani elektrik, elektrik, ziyicisi Bir, bir insan o dedi ki, karla içtiler, tohumu atar, her türlü gayreti gülsün. Ondan sonra Allah'ı tebekkül Ya ben Esnaf'a teveskül eyledim. Sen bana bol ücret, ver, bol ücret. Evet, Bekir ediyorsunuz siz, beyeştisiniz bir aram alam. Hazreti Mehmet bu mi bilmez mi? Aynı kaziyete yoldaşı Öztürk Peygamber Efendimiz'e yaymış, kayıt bedel durumuna gelmiş. O kadar yakında İkinci halide Hazreti Ömer, o bilmiyce tekinmişse, kendini bilmiyce O halde çalışacağız. O halde kimsenin fırsatına geçirmeyeceğiz, kazanacağız. Bir şeyin sormayacağız, tamam. Sonra, o kadar sorumlu kazandığımız da evet. aniyeti bunu, zaman bir adımına bir adım attığı zaman. 700 Mekke hasenesinin şey yokluyum, söyleyemler efendim. Mekke hasenesinin öteki haseneden farkı ne? Nedir bu Mekke? 100 bin misli demiş. 100 bin misli, başka yerin şimdi siz burada bir hayal yattığınız zaman bir hasene kazanıyorsunuz, kazanıyoruz. 100 bin misli. Burası mübarek ve doğur, orası başka doğu, sebebi çok. 700 ve 100 bin şartaklar, bir yüz bin, efendin, Asen'e bir var. Yemin sen bu yapmaz mı? Yapmaz mı, bu Bir gideriz, o çocuk çocuk evlendirip, dön bakalım daha gençiz. Ben sigara isterim daha. Sıgara işi derdiye haccı seyir ediyor, akıl Hem haccı hem sigarayı da bırakın. Değilmiştikten sonra sigar içmek yok i̇şte, değil, usta bura ezan seyiriz. Baya akıllı var. Ayırı seyiriz Böyle ayırı haf yapacağız, eğer, eğer ayırı haf yapmaksa, sır birikirmeye girmeye, bakarsak, her üzerinde Allah'ın fazları var biliyorsunuz, zekat var. Mesela cihaz var, cihaz var, daha var. Onların hesabı olur. Siz onları bırakıp gidersiniz mirasçılara, mirasçılar onlarda cevap durar. Siz hesabını veremezsiniz her defasında. Onun için, onun için bu kadar günlerdir birikterdik ya da şöyle ahiretin sevaptan çıkarman için dayak içtik. Dayak içtik. Size gösterelim, size gösterelim. Hepiniz dayakçı olalım mali bakımdan da. Çünkü her şey parayla oluyor. Paramızı Allah yoksa Şimdi mesela paraton iyi olsa eğer çok olsa yani <gülüyor> genişleştiririz. Daha geniş yaparız. Sağ tarafına küçük iyiler yaparız. Mikrofonu daha merkezi konum olur. Daha iyi ses verir. Hem yani söyleyebileceği basar, siz de dinleyeceksiniz. Mesela yani para çok olduğunda her türlü daha iyi hale daha iyi yapar. Eğer parayı tutmut, sonik sinyali alabalık sinyali oluyor, merkezli sinyal sinali oluyor. Bir oluyor. Bir şeye üzülüyorum mesela ben. Soma borusu, ortaya da bir tane filan komiser bir şeyi konuşmuş, oradan dağılıyor diye, yakışmamız gerekiyor. Neden böyle oluyor? Kadınçal tesisinin borları var, ama borunun ekşi, şey, soba yapmasın, neden? Daha ağırsın. Burası kadınçal ne olsa, burada insanlar kış gibi, Ankara'nın eksi yirmi derece soğuğunda, canlısızlık diye erken gelir, Kur'an öğrenir, şey yapar, saygatı olur yani. Para <gülüyor> ekleyemiyoruz, şöyle pis pasatrı, ...dumarlığa yakışmaz zorundayız, devam ediyor işte, yoldan uçanırız. Her tarafımız, doğum, doğum, doğum, çamur. Yani onlar yolunda, sahtesine alışsın, böyle olmaz. İşte melekler ne önceden gönderdi diye sorarlar. Tabii bu dünyada yaptığı hayırlar, asilete gönderdiğini... ...insanlar hediye de ne bıraksın diyeceği oradan. Başlarlar mirasçılar, <gülüyor> hazretler. Onun için gözünüzü açın, ölmeden ölmek, ahirete hayırlar gönderir hayliya senâh yakın, ahiretimizde yüzünüzü güldüğü söylenir, nebarak, şevaklar tadımlarak bağlamaya dayadır. İgâbâse ahâbü kül, Urûf-e aleyhî, Urûf-e aleyhî, mah'adûlû, senin ehl cennetin, cennetindir. İncâmenin cenneti, senin ehl-i Ve incâmenin ehl-i senin ehl-i Yubaru aza haf adike hattâ neb'afez allâhu yüzeydi yevmel siyâdâ. İbn-i Ülay'a r.a'da sahih bir hadis-i bu haliyle Müslüm'de kendisi de İnsan öldüğü zaman buyuruyor Peygamber Efendimiz, sizden demir ediyor, idamah-ı sizden demiriz vefat zaman kabire gelecek. Ur-u'da aleyh-i fakat-u'lu bi-gadâti Sabahki, akşamleyin, onun ahiretteki makamı oturunca yer, bak başkanın yerin şurası gibi. Enli cennetten ise, enli cennette gösterilmesi gereken şeyler gösterilir, o mağmurda yapılır. Enli cennetten ise, cennetindeki yeri gösterilir, cihazın, cihazın etni muamelesi yapılır. Ve kendisine de ki, haza hadise, hatta yev'atek Allah'ın yediği yerden ziyada, kıyamet otuz, Kopukta seni oraya gösterinceye kadar Allah işte seni yeni burası, senin yeni burası diye gösteriyor burada. Düşünün bir kere kapide yemişsiniz. Kapide evet sabah akşam size cennetteki yerini gösteriyor köyler, ilçeler, merdenden, etenden, koyler, evet havuzlar, bak sen, çiftler, dineler, çeşit çeşit sabah işler. Kapı, kapı. Raktosun bir riyadeli cennet olur. Cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Zaten öyle büyüyor, seyret ederler. İnsan sağ, aşağı, işte, sonra da alacağın diye eder. Huzur içinde olur. Bir de cehennem düşünün. Ateşler, miranlar, çıyanlar, akletler, kıvaltırlar, dumanlar, yerinler, zaptırlar, her zaman önündeki örteci, işlerce, azap dağmeleri, öbürlerinde. Ne olur? Allah olur, sabah akşamın düğünün tepkiyi gösterilmiştir, daha cehenneme gitmelerini hep bir sabah akşam azaltıyorum. Kabir, mecenet bahçelerinden bir bahçede, biraz cehennem şükürlerinden bir çık olsun diye duyuyorum işte hadis-i şerif. Sabah akşam insanın makamını gösterebiliyorum ki, işte hadis, işte hadis bunu da aleyh-i mak'ad-i huz bil baya diyor, yaşayın. Allah dedelerimiz, o her şeyi hadislerden alıp doğru doğru söylemişler. Allah şefaz ve ne gayresin, biz de i̇şte doğruluyorlar. Donc il y a pas d'attente, c'est ça. Et il a pas fait ça du coup, c'est c'est c'est c'est il donne cet honneur. Et olur. Yok, bir hayrı yolu açın bir Biliyorsunuz, böyle bu hadisi şeriflerde anda, dini oza, Müslümanların yanlış yolları getiren, atıyor, esası olmayan şeylerdir. Bizim dinimizin, Allah yazar, şeriflikten olması için, hareketlerimizin nasıl olması lazım? Sünnete uygulaması lazım. İşte şu kitabı orada alıyoruz. Seve seve alıyoruz. Seve seve dini yazarında, ölçüveriz sünneti seninle en kilo, en sevgili ona benzetmeye çalışırlar. Mantarımız, muhakkeremiz falan. Biz böyle yapmaya çalışır. Ama kendi aklımıza şeyler yapmaktan yani. <gülüyor> yani kendi şey yapmaktan da, kimisi gidiyor, tabiyle de onun geçtiği kimisi hezerzi olanın yeni defa dolaşıyor, hezada oluyor. Efendim, kimisi, herhalde bunlar yapıyor, kimisi bizden böyle yapıyor, böyle Bunlar var, askı esası <gülüyor> Bir de yanlış yolları göre sevdilerse, insan din de o zaman vakf olur bir, bir misal anlatayım, insanlar var. Olmuş insanlar var. Birisi namaz kılma gitmiş de, böyle bir toplantıda, bir orada. Bir sürü cemaat toplanmış, görmekle de deniz, dinliyorlar. Namazlar da geçiyorlar demiş. Hiçbir şey akşam elleri akılırken geçir buraya. Yaşışı de toplanmıyor yerler. Yani, namazlar da işi. Aferin, serp, serp, serp. İlk hafta kalmış. Ölümde namaz insanın boyunda belirli vakitlerde Allah'ın farkı emri ver aldım. Mevlamın huzurlu etkiler şimdi de ressam aldım. O, o şerefi terdeder mi? Ölümde çıkıp geldim. biraz biraz başladı mı insana bir felas aldım. O yüzeyye yani <gülüyor> Uzun ilaneye çıkmak şey yaptı namazını kaçırıyorum diye. Aslında çıkmak öyle düşünün. İlk müşafet aldım. Doğmuş oldum. Koca bozulmuşsun. Ne evet. yaptın? Yani ne yaptın? Ne yaptın? ıskandık, e, ya ıskanmak ateş almak değil mi, oğlum ben sana çoktan e, suyla pek oynamaya gelmez demedin mi? Bir tane o tokaktan yarattın diye ala veriyor, abdesten. Bir tane o tokaktan suyla pek oynamaya gelmezdi. Çamur alaya alaya. Müslümanın abdestinde ne ala veriyor? Bir tane o tokaktan suyla oynansa çamur olur. suyla pek siz demiş işte ne yapacaksınız? Namaz kılıklar. Kılıklar kılıklar. Kılıklar kılıklar. Başını kaldırarak. Hani alay ederek. Kılıklar kılıklar. Kılıklar kılıklar. Ben böyle yirmi yedi sebebi namaz kılıklarım. Yirmi yedi namaz kılıklarım. Yirmi yedi sebebi namaz adam kılıklarım. Vezirler oldu. Namaz kılıklarım. Şimdi bir faal yokmuş. Kur'an Namaz <gülüyor> Başka ara kalan Müslümanlar bu nedeniyle. Bu asıl nedeniyle. Ne diyorlar? Ne diyorlar. Biz demiştik, bu zorluklar bu zorlukları, senin aklında ne var? Senin aklında ne Senin aklında ne Senin ne var? Senin aklında ne var? Senin aklında var? Senin aklında ne var? Senin aklında ne Senin aklında ne var? Senin aklında ne var? Senin aklında ne Dinin, ibadet, cennar ayırmasını, yani işte bu adamın, bu adamın işine, bu adamın işi, işi hayatını, sözü, in'e bir şey demiş, Kur'an-ı bir ebedi insanlar bir yolda bu herif de din namına, din çıkmış, dinin ahkamını gelmediler için. Olur mu? Olmaz ama insanlar bu kadar basit gerçekleri göremiyor. Bu kadar basit bir gerçekleri göremiyor. Böyle adamın teşhit edilir mi? Böyle adama nasıl etsin? Böyle artık bir şey seçeğe öldürür, ne de bu seçeğe öldürür, aklımdakıda Böyle işte, bi'at sahibi bir insan öldürür. İslam'da, İslam bir kesik yapılmış gibi oluyor. <gülüyor> bir insanın öldüğü zaman, kendisine Kadın uygundan tevhidin yapılması, halkın denliyordu, diğerinde tevhidin yapılması uzunluğundan bir hadis-i şerift oldu. Uzun bir hadis-i şeriftir, cümle cümle okuyayım, o arasında size dilimin Bu hadis-i şerifler, benhan ödülü tefet edip komodomuzda onu İben için tercaden isvanı, Sizin kardeşlerinizde bir kişi öldüğü zaman ve üzerine toprağı saçtığımızda. <gülüyor> Sizden birin kolun başı kuyur da ikisi dursun. Gördükten sonra sofrağı üstüne kapattıktan sonra sizden birin kolun başı düştüğünde dursun. Sımar yapar, yapar kurametle bir En iyi plan yapmadığının oğlu plan diye ona hitap edin. <gülüyor> kabre konulmuş kardeşine ses versin. En bilen cevabının oğlu falanca diye adını söyleyerek ses versin. O gözünü, emşidlâ rahim Çünkü o öldü deme, o kabre girdiği zaman geldi, emşidlâ bize doğum yolu göster, beni bizi bir deyler. Rahim aşallah, Allah sana rahmet eylesinler. Mezattaki o söyleyen, tavsını veren kişiye söylemez. Erşikta, beni irşad eylesin, bizi irşad eylesin, Allah sana rahmet eylesin, rahmet eylesin diye söz vermiştir. şükür, bir lafmış bu, koreksiz, bak siz farkına varmaksınız, rükhastınız o vefat edin, o, Tüm alekûl, sonra başına bitilen kişi, o meclis görülen kimseler için sezlersin dedi ki, Ülk görülen akabeste alev-i en lâ ve en de muhakkeden, aklı dünyadayken, hangi iman hangi imanla dünyadan çıktıysa, o imanla hatırla ey gölen kardeşim! Hani ki Allah'tan başka bir ilah yok, Muhammed onun kulu ve resulüdür diyor ya, o imanla hatırla, hatırına getir. Ve en leker orta bir saniye vakta, yine hatırla aklının başına değişir sen Allah'ın mutlattır <gülüyor> olmasına rağmen Kalk olarak Allah'a razıydı. Ve bir Muhammed'in deyip diyen Muhammed'e de olarak razıydı. Peygamber olarak Kur'an'a razıydı. Kabul etmiş Allah. Evet. Evet. Evet. Kalkıları Muhammed'in pekabelerini <gülüyor> ve İslam'ın dine, din olarak da İslam'a razıydı. Ve Kur'an Kur'an'ı Kur'an'ın ben der olmasına razıydım, rehber olmasına razıydım diye böyle ona söylemesi kalkınmayan şahıs aşağıdaki ölüye hazırlatsın. Benimle o hidar ve alevdar ile çünkü tehdit kişi, böyle yaptığı zaman, Er-i Zerb-i Kerim ve zekr Ümmüye kuruyla Bu Nuhri bina min indiha'na Allah sallahu ve ben luk bina'hu Allah'a asr-ı cennet, ketuhuh ve iki melek, der ki, hadi biz, biz beni buradan, bizi buradan çıkart, hadi gidelim. <gülüyor> Çünkü biz ne yapacağız? Kendisi de, ülkesi, köyüke, köyüke, köyüke, dediğini ezberleyen insanın sorunu, hep de söylermişiz, hepsi hatırlatıldır, derler. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın aradığı, onların, onlara ülkesi verici aslında, <gülüyor> Hala benim böyle dişince de yargırağa kalktık, bir sürü bir sürü artık gün Eğer anasını bilmiyorsan, anasını yani kadının oğlu para diyecektim ama bilmiyorsan ne ki kadının büyüktümdür, yine Allah'ın Olsak, düşmanlar hiç bize saldırmaya bile cesaret edemez. Bizim parça parçadan olmamızdan dolayı saldırdıyor bize. Önce parçaladır, ufak sonra saldırdır. Ondan saldırıyor. Hala saldırıyorsa ondan saldırıyor. Bu kardeşlik hiç unutmayacağız. Bu kardeşlik, <gülüyor> bu kardeşlik dünyada devam ettiğim gibi vefattan sonra da devam edecek. <gülüyor> ama öldü bide, o öldü. Sonrasında verdi? Hayır, öldükten sonra da vazifemiz var. Bide, orada bütün Müslümanlar veriyor. O böyle <gülüyor> değil Müslümanlar veriyor. Cenazesi ne yapacak? Kefercice, ikili cem, sorumlu Son bir yapacağız? Yani o vazifesini yapacağız. Hayır, <gülüyor> adam bu tabikatına kadar gönülmeni, taşınmanın, bu vazifeleri yapmanın büyük sevapları var. Önümüzdeki hadis-i şehitler için rica edip, Yani insan böyle birkaç adama taşıdığı zaman bile ne kadar büyük geçirmeyenler, yani. vazifesini sonuna kadar yaparsam, çok büyük sevaplar var. <gülüyor> <gülüyor> bu kardeşliği unutmuyor. Bu kardeşlere göre hareket edelim. Hayattayken de öldükten sonra ölen de atlattığımızı devam ettirir. Fadihan'ın önlerinin, dualar edilir durumlarına ve hemen hayırlar, verilir. O kardeşliğimize kardeşliğimize devam ettiririr. Allah bizi kardeşlerine, <gülüyor> <gülüyor> diye, bu kardeşliği bizim bozmamız, elimizin tersiyle olur E uçurdu olacaktı olsun. Değerli insan kurtuluyla, şimdi de sevecek, kardeş olacak. Sen seversen üzenir. Sevdiğiyle yanına yanaşırsa, sevdiğiyle söylersen üzenir. Kızdığınızdan oluyorum. Küçmekten oluyorum. küşüyoruz, damlıyoruz, kızıyoruz, gazap ediyoruz. Ondan birbirimize bağlanamıyoruz. Halbuki düşmanı, düşmanı ile alakmayı kesmesi, onun kanını atıp başa gidilirmeyen öneşlişiniz var. <gülüyor> Eşkülü müşkünü keser gibi demektir. O müşkünün yatırım kesmesi gibi karın akılması gibi geliyor Bir derinde düştüleceğiz, darılmakacağız, haydi söyleyeceğiz, haklı söyleyeceğiz, haklı tavsiye edeceğiz, Hakkı tavsiye edeceğiz. Et birliğine bu dünya hayatını burası. Bu insanın da et bu işleri yaptıktan sonra meydanımızın da inşallah sevgililer dolduğu onun için bu kardeşliği unutuyoruz. Bak kardeşimizin, kardeşin, iki kekdirimiz. Onlar, yani sürekli oraya gelen, o aşağı, o onun bir sorgunusunu arıyor. Çok hadis şeyler de yaşıyor, çok ibadetler var bunun boylu. O ibadetlerin planları düşünüyor ki, insan gördüğünüz zaman <gülüyor> karabey içinde iki melek gelir ona. Eğlesi, göz görüntü, bilgisidir. Bunların ismi, mülker melekildir. İsterimizden, mülker meyil derler. Bu melekler, insanın kalbinde olurdurlar. var ne derler? Rabbi tip, Peygamber tip, dinin soranlar iman ilgili bu sorunları. Bu sorunlara, ilginçler Mülakuklar şaşırır, keyteler, şaşkır şaşkır kalır, kendiler tamamen ayrıca kalır. İşte o böyle olacağı için birimiz başında duruyoruz, her büyük başında, kardeşim, kardeşin, dünyadayken, daha dünyadan çıkan anaylar, hakiki iman üzerindeydin, hatırla şu diye. Çünkü ölümün çok şiddetleri var, genelde var, seyitiyeler var, şaşkırlıkları var, zor bir ifadesi, Allah korayı Allah bize ölü kadar en ölü kadar yasayırsın. sonra da Rabbin ve Mahfeyle'sine dahil edeceğiz. Sonra ne diyeceğiz? <gülüyor> o dünyada en yalnız imanı aktarlar. O iman o imanı aktarlar ey kardeşim diye, orada bile yardım ediyoruz. O kabile gelmiş kardeşimiz de yukarıdan yardım ediyoruz. Tabi bunda çok hükmetler var. Ona yardım çok bize ibrektir. Ya bir gün bizim de başımıza bu hal gelecek diye aklımızı başımıza almalıyız. Ölmeden evvel ölmeliyiz. Bu da sağlıklarımız var ya. Muğdu, haptenem Ölmeden evvel ölüm. Nasıl olacak ölmeden evvel? Ölmek. Uzun var. Neyse de söylemek gerekirse, ölmeden evvel ölüm. Mesih'in istediği şey, doğru da hatırlamazsak, yeniden tarakmış, farklı bir şey derseniz, bir şeysin bu kadar. Bir diğer yani işte, insanın eee yönetmeyi düşen değil mi? ve Allah'tan başka bir şey yok. Faruk yok. Yalnız o var. Yalnız ona ibadet edilir. Yalnız ona